Terlikleri de alacaksınız, hurma daire ve terlikleri ona bir güzel düreceksiniz. İnsanların içerisinde kabile kabile, sülale sülale dolandıracaksınız. Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bırakıp da işte kelam ilmine giren budur diyeceksiniz. Bu Ehl-i Sünnet ve cemaatin yolu değildir. Ashabın yolu ortadadır. Sahabenin, tabiunun, etbao tabiinin, meşebbi imamların yolu ortadadır. Deliller ortadadır. Daha neyin peşindesiniz?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 bir kalkıp da Allah Azze ve Ceren Zatıyla sıfatlarıyla isimlerle alakalı Hususlara tevhile tahrife giderse mehl sünnet imamları bu sapıklıktır Derler bu sapıklıktır Bidatçıdır uzak durun derler O yüzden biz Dediğimiz bir olan hususlara Sahabe hiç etmemiş geldiği gibi iman etmiş Ve tekrar etmiş bizim üzerimize düşen şey de nedir Üzerimize düşen şey de Hakeza Budur kardeşler Ki bunu yine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 Bunu da yine İbni Asakir'in, İbni Abdülberrin'den, İmam Gazali'nin e, İhya Ulu Muddin'inden, Ebul Kasım el İspahani'den tutun da diğerleri bunu İmam Şafii'den ne yapıyorlar? Bize aktarıyorlar kardeşler. O yüzden İmam Şafi bakın cami Beyan Beyanil elm ve Vefatli isimli İbni Abdülberrin eserinde yine İbn Asakir'in tarihinde aktardığı şekliyle İmam Şafi diyor ki eğer insanlar arzu ve isteklerden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 savunma amaçlı yapmışlar ama savunma amaçlı dahi olsa bu ilmi kullanmış olmaları ehli sünnetten onlara kalmış bir miras değildi anlatabiliyor muyuz aslanlara kaçtıkları gibi kaçarlar diyor İmam Şafii şey İmam Şafii. o yüzden ada bu Şafi ve Menâkı bu isimli eserinde yine e, lalekai hakeza hüllütlü evliyada hakeza cennî beyan beyanî almi ve fatlikinde ve